La ilahe illallah Muhammed'in Resulü. Bundan büyük bir devlet ve saadet yoktur. Ey efendiler tekrar ediyorum üzerinde dur ge geçme hemen böyle. Bu kelimeye sen alışmışsın haftaya geçiyorsun. Hiç kıymetli verdiğimiz yok bile. Öyle değil. İş bu kelimede. Bu kelime cennetin sekiz kapısını açar. Yüz 100 adını insanı yükseltir. Cennetin yüz derecesi vardır, sekiz kapısı vardır, sekiz cennet vardır, yüz derece vardır. Müştülü cennet vardır, cennete efal vardır, cennete sıfat vardır, cennete zat vardır. Bu kelimeyi ve cehennemin yedi kapısına kitler. Yedi derecesi vardır cehennemin, yedi çukurdur. En altında münafıklar yatar. İçi başka, dışı başka olanlar. Zahire kendisi Müslüman gösteriyor, içi küfürle dolu. Onlara münafık derler. Hiç inanmamış, zahirde kendini mümin gösteriyor. Münafık. Bunlar en alt tabakadır. <gülüyor> en üst tabakada da müminlerin günahkarları yatacak. Kat kat böyle cehennem. Haktır ve gerçektir, olacaktır. Olmuştur, hazır duruyor. Cennet de hazır, cehennem de hazır. Peygamber gitti, gördü, geldi, haber verdi. Bazı var ya bazı kuş beyinliler, giden gören var mı? Var! Var! muhbir Sadık, muhammed Sadıkul Sadık-ı peygamber gitti, gördü, geldi, haber verdi. Halbuki sen de görüyorsun ama farkında değilsin. Çünkü ahirete ne varsa dünyada bunun bir misali vardır. Burada görmeyen orada göremez. Onu bulamaz zaten, burada görecek, burada inanacak. İşte hürriyetin elinde, misal, faraza. Sıhhatın elinde cennete işarettir. Ona remizdir. İşte hapishane. Kanunu dinlemeyenler, ayak altı edenler hapishaneye girerler. Allah'ın kitabını dinlemeyenler de hapishane, Allah'ın hapishanesini girecekler. Şimdi şey görüşürüz. Daha tamam. Dünyada müsaade vardır. Dünyada devletin amirleri vardır, memurları. Allah hükümetinde amirleri, memurları vardır. Gizli memurlarımız, gizli memurlar vardır. Bizim hakkımızda dosyalar hazırlarlar. Ne yaparsak? Devleti bildirirler değil mi? Allah'ın da gizli memurları vardır. Seni omuzunda taşırsak sen, haberin bile olmaz. burada. Ne yaparsın yazarlar. Kıyamet gönlüne çıkarırlar. Nereye gidersen git bir şey yapacağın vakitte kimse görmüyor zannetme. İki melek şahittir görür. Bir de havaza meleği görür. Bir de sen görürsün. Bir de seni fenalık yap yapacak kimsenin melekleri görür. Ondan üzerine bir de Allah görür. Ona göre. Düşün öyle yap. Hiçbir şey yurtturamazsın. Yurtturmak yok. Her şey önümüze çıkacak. İster iyilik, ister kemlik. Adlıs küsür şubedir imanın şu abatı. En âlâsı tevhiddir yüksek, en merak yüksek mertebesi. La ilâhe illallah. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ancak hak vardır. Birdir vardır. Her yere kaimdir. Hazırdır. Üzerinden vakit geçmez. Merhametlidir. Settardır suçlarımızı örter, hemen ortaya koymaz. Eğer suçlarımızı örtmeseydi kimse günah yapamazdı. Hep günah yapmamıza sebeple illet daima bir şey olmuyor diye yaparız. Tekrar ediyorum. İlk sigara içen kanser, ilk idrarı tutan polostat, ilk zina eden frengi, ilk krizlik yapan, yakalan hapsolsaydı... Kimsenin hırsızlık kapan ne zina ederdi, Nedir ricgar içerdi. İndar etmek isteyenler yaparlardı bu iş. Hep bir şey olmuyor yapıyoruz, sonra çıkıyor o. Allah imhal eder, yani geriye bırakır, ihmal etmez, mutlaka önüne çıkarır. Onun şimdi final yaptın mı? Hemen tövbe istifare bir daha yapmak üzere, yapmamak üzere bir daha tövbe istifar. O tohumu öldür, önüne çıkmasın. Hayırlı bir işe varsa onu göl yaşında sula. Muhabbetle desle, önüne çıksın o gül, senin önüne o gül. O nimet önüne çıksın senin, imha etme onu.